Yücelip lakin ağımlarını yaktılar künbüküm. O ve yuttu Allah ve Rasulüne. Sadece fazla fazla. Ama ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, bu hafta 10. ders, 10. konu, 20. dersteyiz inşallah. 19. konu e, dersteyiz. Konumuz ilk Müslümanlar, yani İslam'a ilk giren sahabeler ve İslam'ın ilk dönemdeki e, gizliliği, ilk dönemdeki Gizlilik, merhalesinin özellikleri konumuz bu Allah subhanehu ve teala kitabında İslam'a ilk girenleri imana ilk girenleri bu dinin bekçilerini ve bu dinin yapısını koruyan muhafaza edenleri aleyhisselatü vesselam'ı tasdikleyen yalanlamayanları ve hak kelimesinin yani Allah'ın dininin yüce olması yolunda ve küfrün belinin kırılması hususunda son derece gayret eden, var güçleriyle çalışan bu ilk kimseleri kitabında övüyor, sena ediyor. Onlardan övgüyle bahsediyor allah Azze ve Celle. Onlar çünkü çok değerli insanlar. Diyor ki Allahu Teala Tevbe Suresi 100. ayet-i kerimede ves-sabiqun el-evvelun min Muhacirlerden ilk öne geçenler yani İslam'a ilk giren kimseler. Ve'l-ansar ve ensardan. Ensar kelimesi yardım eden, yardımcılar manasında. Medinelilere genel olarak ensar denilir. Çünkü onlar Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'ın dinine yardım etmişler. Koruyup gözetme, muhafaza etme, barındırma hususunda yardımcılardır onlar. Muhacirler ise Mekke'den Medine'ye hicret eden kimselere de. Tabii ki hicret kıyamete kadar devam ediyor. Ve'sâbiğûnel evvelûne mine'l muhacirûne vel ensâru vellezînettebâûhum bi ihsân. Muhacirler, ensarlar ve onlara güzellikle tabi olan kimseler. Radıyallahu anhum ve radu Allah onlardan razı olmuştur, hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardı. Ve a'adde lehum cennatin tecrii tehtehal enhârü halidine fiha. Ve Allah onlar için altlarından ırmaklar akan, içerisinde ebedi kalacakları cennetleri hazırlamıştır bâlkel ferzül azim işte bu büyük kurtuluştu. İşte bu ayet-i kerimede Allah azze ve celle ilk öne geçen kimseler, yani İslam'a ilk gelen giren kimseleri övüyor. Onlar hakkında senada bulunuyor. Hadid suresinde ise şöyledir: "Ve ma alekum Size ne oluyor da Allah yolunda infak etmiyorsunuz, harcamıyorsunuz? Velillahi Göklerin ve yerin mirasçısı Allah'ın Allah'tır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Yani insanlardan ve mahlukattan sonra bütün mala, mülke sahip olacak Allah Teala'dir. Ne ister <gülüyor> deyiminkum men enfaqa min Sizden diyor fetihten önce yani Mekke'nin fethi kastediliyor burada. Ama yine hüküm Aam'dır Allahu alem. Fetih'ten önce e, infak eden ve qatile. Fetih'ten önce savaşan, Mekke'nin fetihinden önce savaşan kimselerle diğerleri bir değildir. Ulaiike a'zamu dereceten dallah. Ulaiike a'zamu dereceten minellezina enfakû min ba'di ve qatilû. Onlar yani ilk defa, ilk defa İslam'a girenler, infak edenler sonra infak edenlerden ve sonra savaşanlardan, fetihten sonra infak edip savaşanlardan, İslam büyüdükten sonra, şey, İslam genişledikten sonra, artık fetihler başladıktan sonra infak edenlerden ilk yapanlar daha derece bakımından büyüktürler. Onların dereceleri daha büyüktür ve kullu muadallahül husna Allah hepsine de güzellik vaat etmiştir. Yani İslam'ın ilk girenlerine de son girenlerine de sonradan girenlerine de kıyamete gelecek kıyamete kadar geleceklere de hepsine bir güzellik vaat etmiştir. Allah ise vaadinden caymaz. İnallaha la yuhliful miad. Allah sözüne muhalefet etmez. Müne Müslümana cennet vaat ettiyse onu yerine getirecektir. وَمَنْ أَسْتَقُمْ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir diyor Nisa suresinde. Allah bir sözü söyledi mi, konuştu mu, artık o en doğru sözlü. أَسْتَقَ الْحَدِيْهِ كَلَامُ kelamullah. En doğru söz Allah'ın kelamıdır, onun sözüdür. وَاللّٰهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير Allah yapmış olduğunuz şeylerden çok iyi haberdar. Yani kim ne yapıyorsa yapsın, ondan en iyi haberdar olan Allah Azze ve Celle'dir. Evet. Bu ayet-i kerimede, Daha doğrusu bir önceki ayet-i kerimedeki ilk geçenlerden kastedilen diyor, İbni Cerir et-Taberi ki bu Ehl-i Sünnet'in en önemli tefsir alimlerinden biridir. En eskilerden biri. İbn-i Cerir et-Taberi. Diyor ki, insanların e, imana, Allah'a ve Resulüne ima, iman etme hususunda ilk öne geçen kimselerdir bunlar diyor. Evet. Onları biraz sonra söyleyeceğiz kim olduklarını. Bu kimseler kastediliyor diyor. Evet. Bu ümmetten ilk defa İslam'a giren kardeşlerin Hatice binti Hüveyl radıyallahu anha, Resulullah aleyhissalatü vesselamın güzüde eşi, cennetteki hanımefendi. Evet, çünkü bu Hatice radıyallahu anha, Hatice annemiz aleyhissalatü vesselama ilk defa yardım eden, onu destekleyen ve onun yükünü haf hafifleten, Onla ilgili konuları daha önce söylemiştik. Ondan sonra da erkeklerden Ali İbni Ebi Talip radıyallahu an. Ali Sıratu vesselam'ın himayesinde biliyorsunuz. Ali Sıratu vesselam'ın koruması altında çünkü amcası Ebu Talip, eee çoluğu çocuğu çok olan ama Geçimliği az olan bir adam olduğu için ye, yeğenini, daha doğrusu amcasının oğlunu aleyhissalatü vesselam Ali İbni Ebi Talib'i koruma altına yani onu büyütmek için yanına alıyor. Dolayısıyla Ali İbni Ebi Talib radıyallahu an erkeklerden ilk İslam'a giren kimse. O zaman 10 yaşında. 10 yaşındayken İslam'ı kabul ediyor. Aleykümselam İmam Zuhri'nin söylediğine göre, ilk İslam'a giren, erkek olarak ilk İslam'a giren diyor, Zeyd bin Harise'dir. Bununla ilgili bir kıssa var, onu anlatıyoruz. Bu Zeyd bin Harise, Hatice radıyallahu anh'ın kölesi. Zeyd bin Harise ve ailesi bir yolculuğa çıkıyorlar. Akrabalarından bazılarını ziyaret etmek için. Bu esnada da bir topluluk bunlara hücum ediyor. Bazı o, onların beraberindeki insanlara. Yani o zamanın artık e, eşkıyaları veya da o zamanın güçlü olan kimseleri onlara hücum ediyorlar. Ve oradaki ziyaret için giden Zeyd bin Halise'nin kabilesini esir alıyorlar. Zeyd de onların içerisinde esir düşüyor. Sonra da bu Zeyd'i Ukaz-Pana Hakim bin Hizam adındaki adama satıyorlar. Hakim bin Hizan da bunu e, halası Hatice bin Huveyl'de veriyor. Hatice bin Huveyl radıyallahu anh, anha Ali Sıratü vesselam'la evlenince Zeyd bin Harise'yi Ali Sıratü vesselama kocasına hediye ediyor. Yani Ali Sıratü vesselam'ın e, kölesi oluyor Zeyd bin Harise. Zeyd Aleyhissalatu vesselam'ın kölesi bir ara Zeyde Zeyde e, Zeyd e geliyorlar. Annesinin, babasının, ailesinin sıkıntı çektiğini, yani kendisini aradığını falan haber veriyorlar. O da diyor ki Zeyd'de ben diyor babalık yönünden çok daha değerli bir insanın yanındayım diyor. Yani ailesinin yanına dönmeyeceğini söylüyor. O haber verenlere Zeyd'in kabilesinden gelenlere böyle söylüyor. Buna rağmen babası onun çok sıkıntısını çektiği için demek ki çok seviyormuş. Kardeşiyle birlikte yani Zeyd'in amcasıyla birlikte aleyhissalâtu ve selama geliyordu. Diyorlar ki Zeyd yani bizim oğlumuz senin yanında. Siz diyor esirleri salarsınız. Yani hani o şey ya köle ya esirleri salarsınız bırakırsınız onları azat edersiniz ve yine esir olan kimselere yedirir içirirsiniz diyor bizim oğlumuzu diyor fidye karşılığında bize bizim için serbest bırak aleyhissalatü vesselam da bunu duyunca diyor ki bundan başka bir şey size söyleyeyim Onlarda nedir diyorlar? Ben onu çağıracağım diyor, harisi diyor çağıracağım, zatmin harisi e, çağıracağım ve e, seçim yapacağım diyor. Eğer beni seçerse benimle beraber, sizi seçerse tamam artık götürebilirsiniz diyor. Yani kölelik o dönemde o kadar yaygın ki ve çok kıymetli bir insanın kölesi olduğu zaman onu satabiliyor ve çok böyle e, değerli bir miktarda satabiliyor, kölenin durumuna göre. Köle birçok şeyi hallediyor o dönemde. Birçok hizmeti görüyor. Aleyhisselatü Vesselam, merhamet sahibi ya, eğer diyorsa, dışarı bırakacağım diyor. O zaman peygamberlik gelmiş miydi, gelmemiş mi? Gelmişti tabii ki. Peygamberlik. Evet. Çağırıyor Zeyd bin Harise'yi, diyor ki, sen... Benim yanımda diyor, arkadaşlığın, benimle beraber birlikte olduğun konumu biliyorsun. Bunları diyor, bu gelenleri tanıyor musun diyor. Evet diyor, birisi babam, diğeri de amcam diyor. Zeyd bin Harise. Benim diyor, senin yanındaki şeyini biliyorsun. Sohbetimi, muhabbetimi biliyorsun. İster beni seç, ister baban, babanı seç diyor. zeyt bin Harise seni seçiyorum diyor. Zeyd bin Harise ve Vesselam'ı seçiyor Babası hemen itiraz ediyor Ey Zeyd Köleliğe mi razı oluyorsun diyor Hürriyeti bırakıp anneni babanı Bırakıp da köleliğe mi razı oluyorsun diyor Zeyd bin Harise Ben diyor öyle bir adamı seçtim ki Onda Onda öyle bir şey var ki Başkasında yoktur diyor O benim babanla annem mesabesindedir diyor Subhanallah Zeyd'in imanına bak. Hani diyor Ali İsraatü vesselam Sahih-i ben kendisini annesinden babasından daha sevgili olmadıkça sizden birisi kamil manada iman etmiş olmaz diyor. Orada Zeyd bin Harise işte Ali İsraatü vesselam'ı seçiyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz Ali İsraatü vesselam? Bundan sonra zeyt benim oğlumdur, o bana mirasçı olur, ben ona miratçı olurum diyor. Allah-u Ekber. Ondan sonra anası, an o babası ve amcası çok böyle rahatlıyorlar, hoşnutlukla geri dönüyorlar. Şimdi burada bir hüküm var, evlat edinme hükmü. İslam'ın ilk dönemlerinde bu meşruydu. Evlatlığın en önemli tarafı da miratçı olmaktır. Diyor ya Ali İsratü’l o bana mirasçıdır, ben de ona mirasçıyım. Yani Zeyt baba olarak Ali İsratü’l seçiyor, o da onu oğul olarak kabul ediyor. Bu kadar yakın, bu kadar değerli, ikisi birbirini bu kadar seviyor. Allah oğlu. Ve bundan sonra Ali İsratü’l bu sözünden sonra Zeyt ibni Muhammed diye çağırılıyor. Yani Muhammed’in oğlu Zeyd diye çağrıldı Ta ki ne zamana kadar? Ahzab suresindeki ayetler gelinceye kadar. Ahzab suresindeki ayetlerde artık evlatlık hükmü kaldırılmıştı. İslam'da evlat edinme yoktu. Allah azze ve celle "Ud'u uhum li'aba'ihim huve O evlatlıkları artık babalarının ismiyle çağırın. Yani evlat edindiyseniz kendinize nispet etmeyin, asıl babalarına nispet edin. Huwa <gülüyor> aqasatun Bu Allah katında daha doğrudur. Ahsap suresinde evlatlıkla ilgili hüküm genişçe yer alır. Zeyt bin Zeyt bin Harisenin eşini boşanması Zeynep radıyallahu anhaya ve akabinde de Ali vesselamın onun evlenmesinden sonra artık evlatlığın hükmü kalkmış olur. Yani evlatlık bir kimse, evlatlık edinilen bir kimse normal evlat gibi değil. Onun eşiyle evlatlık edinen kimse, baba evlenebilir. Ve az önce ifade ettiğim gibi evlatlıktaki en önemli mesele miras meselesidir. Ee, evlat edinen bir kimse o evlatlık edindiği kimseye miras bırakamaz, o da onun mirasından alamaz. Hüküm kapmıştır. Herhangi bir kimse birin evlatlık edindiyse bu İslam'a göre caiz değildir. Sadece onu ne yapabilir? Koruyup gözetebilir, ondan sonra himaye edebilir ama evinde barındırması doğru olmaz. Çünkü büyüdüğü zaman Kızsa kendisine, erkekse eşine haram olacak. İslam bu hükmü kaldırmış diyor. Evet. Burada Zeyd bin Harise anlatılıyor. İmam Zühri bu ifadelere dayanarak diyor ki, erkeklerden ilk defa İslam'a giren Zeyd bin Harise'dir diyor. Zeyd bin Harise yahut Ali İbni Ebi Talip radıyallahu an Hangisi olursa olsun. Allah-u Alem ikisinden biri daha önce İslam'a girenlerden birisi. Aleyhissalatü Vesselam birçok seriyede yani savaş için çıkıldığı zaman, gazve için çıkıldığı zaman bunlardan birine veriyor sancağı. Ali İbni Ebi Talip'e verdiği çok Zeyd bin Harise'ye de vermiş. Bu kadar değerli insanlar. Kardeşlerim, bundan sonra da Abu Bekir es-Siddiq radıyallahu an İslam'a giriyor, Müslüman oluyor. O Müslüman olduğunda ailesi de Müslüman oluyor. Peşinden hemen ailesi Müslüman oluyor. <gülüyor> Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Buhar'da gelen sahih hadiste, ben annemin, annemin ve babamın bu dinden, bu İslam'dan başka bir din yaşadıklarını hatırlamıyorum diyor. Yani daha o daha o kendisini bilmezken, çok küçücükken Ayşe radıyallahu anha onlar İslam'a girmişler annesi babası. Yani Müslüman bir ailede daha küçücükken Müslüman bir ailede yetişmeye başlıyor, büyümeye başlıyor Ayşe radıyallahu anha. Ebu Bekir radıyallahu anhu o kadar değerli ki Ali vesselam'ın yanında Kimsenin Ebu Bekir'i eziyet etmesine müsemmağa göstermiyor. Soruyorlar. En çok kimi seversin diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'a sahibin radiste. Ayşe'yi diyor. Erkeklerden kimi seversin diyorlar. Abu Bekir'i diyor. Ondan sonra kimi seversin diyor. Soruyor soran kimse. Ömer'i diyor. Sonra sırayla devam ediyor. Kendisini hiç söylemiyor. Soran kimseyi söylemiyor. Artık terk ettim diyor sormayı bıraktım çünkü ben en sona kalacağım ondan korktum diyor süphane Allah veya buna benzer bir ifade erkeklerden en çok sevdiği kimse Ebu Bekir radıyallahu anh bir başka hadiste eğer ben bir halil edinecek olsaydım halil kelimesi muhabbetin zirvesi kardeşler yani sevgide dostlukta en üst seviyor Ebu Bekir'e edinirdim ancak Allah beni halil edin diyor ben kimseyi halil edinmedim Allah beni halil edindi diyor. Allah Azze ve Celle İbrahim'i ve <gülüyor> attakadallahi <gülüyor> İbrahim'e halile İbrahim'i halil edindi diyor. Bir de hadiste geldiği üzere bu ayet kerime, hadiste geldiği üzere bir de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı halil edindirmiştir. Halil. En üst seviyedeki muhabbet ve sevgi. Ebu Bekir'in kıymeti böyle. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu an böyle İzaranı ağzını almış dizleri gözükecek bir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu bir ortama geliyor. Sanki birisine kızmış üzüntülü bir vaziyette, sıkıntılı bir vaziyette geliyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizin sahibinizin arkadaşınızın bir sıkıntısı var diyor. Sanki onun diyor bir sıkıntısı var diyor. Ebubekir radıyallahu an ve selam veriyor ve Diyor ki benimle diyor Ömer arasında Bir mevzu oldu Ömer radiyallahu anh arasında bir mevzu oldu Ve e, Ben ona diyor acele ettim Haksızlık ettim Sonra da buna pişman oldum Ömer'den af diledim diyor Ömer de bunu kabul etmedi diyor Sonra da sana geldim ey Allah'ın Resulü diyor Aleyhisselatü Vesselam Ey Ebu Bekir Allah seni bağışlar diyor. Allah seni bağışlar Allah seni bağışlayacaktır diyor 3 defa Ömer de yaptığına pişman oluyor. Ebu Bekir'i affetmediğine. Hemen Ebu Bekir'in evine geliyor. Radiyallahu anh. Evde bulamıyor. Nerede Ebu Bekir diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti diyorlar. Ev ahalisi. Hemen o da Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelince Ebu Bekir onu görüyor. İyice korkuyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü değişiyor. Diyor ki Ebu Bekir ben iki sefer zulmettim diyor. Yani hem ee, bu Ömer radıyallahu anh'a bir şey söylemeyle yani zulmettiğini hem de gelip aleyhissalatü vesselam'a haber vermeyi kastediyor Allah'a ben iki sefer zulmettim deyince <gülüyor> aleyhissalatü vesselam onu teselli sadedinde ve övgü sadedinde diyor ki insanlara, oradaki insanlara ben diyor, size diyor Allah Azze ve Celle beni size gönderdiği zaman siz bu adam yalan söylüyor dediniz. Ebu Bekir ise doğru söylüyor dedi diyor. Ebu Bekir nefsi ile, canı ile ve malı ile beni müdafaa etti. Benimle paylaştı diyor. Ama sizler böyle yapmadınız demeye getiriyor. Şimdi arkadaşınızı arkadaşımı diyor. Benim diyor o arkadaşımı Ebu Bekir'i diyor. Bana bırakmaz mısınız, bana bırakmaz mısınız diyor. Böyle söyledikten sonra Ömer radıyallahu anh diyor ki bir daha Ebu Bekir'e eziyet etmedim. Diyor. Bir daha sıkıntı vermedim. Diyor. Ebu Bekir'in kıymeti ve vesselamın yanında böyle. Kimsenin onu üzmesine izin vermiyor. Bundan dolayı alimler, alimler ilk defa erkeklerden İslam'a giren Ebu Bekir olarak saymışlar. Burada ihtilaf var. Ya Zeyd bin Haris'e ya Ali İbni Ebi Talip ya Ebu Bekir. Daha çok Ali İbni Ebi Talip olduğu e, galip. Çoğunlukla olsa gerek Allah'a emanet. Ebu Bekir radıyallahu anh o kadar değerli bir insan ki kendisine gelip gidenler, kendisiyle beraber oturanlar ona çok değer verdikleri için, ondan hoşlandıkları için, hoşnut oldukları için, ahlakından, alışverişinden, ticaretinden vesaire onun eliyle birçok insan Müslüman oldu. Onun davetiyle Müslüman oluyorlar. Mesela o ilkler cennetle müjdelenen Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, ondan sonra Abdurrahman bin Af, Sa'd bin Ebu Vakkas, Talha bin Ubeydullah, bunların hepsi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın davetiyle Müslüman oluyorlar. Subhanallah. Sonra İslam'a bunlardan sonra girenler kardeşler Bilal bin Ebi Rabah Bilal bin Rabah. So, ondan sonra bu ümmetin emini Ebu e, e, Ebu Ubeyde bin Cerrah. Ümmetin emini. Yani güvenilir kimse. Aleyhisselatü yani, vesselam böyle tabir ediyor. Böyle sıfatlıyor onu. Osman bin Ma'dun. Me'dun. Daha doğrusu. Ve onun iki kardeşi kudame ve Abdullah. Ebu Selebe bin Abdul Esed. Bunlar sırasıyla İslam'a giriyorlar. Ubeyde bin Haris, Ebni Mutalib. Said bin Zeyd, El-Adevi, daha sonra. Ve onun eşi Fatıma. Bu Fatıma, Ömer radıyallahu anh'ın kız kardeşi aynı zamanda. Onların vesilesiyle de zaten Ömer radıyallahu anh'ın sonraki dönemde ne oluyor? Müslüman oluyor. Daha sonra Habbab bin Erti, Abdullah bin Mesud, ondan sonra Ebu Zer el-Ghıffari de ilk defa İslam'a girenlerden. Ammar bin Yasir, ondan sonra da zaten Ömer radıyallahu an Müslüman oluyor. Evet. İslam'a ilk girenler bu şekilde. Şimdi bu İslam'a ilk girenlerle birlikte o dönemde bir merhale var, bir dönem var, gizlilik dönemi. Bununla ilgili bazı özellikler var, onlardan bahsedeceğiz. Birincisi, bu dönem gizlilik içerisinde, dikkat ve sakınma içerisinde devam ediyor. Yani böyle bir zaman diliminde, böyle bir hareket tarzı izleniyor. Bu da davetin maslahatının gereği olmak üzere. Yani o dönemdeki davet gizliliği gerektiriyor. Çünkü ilk Müslümanlar az önce saydığım isimlerini saydığım Müslümanlar kavimlerinin yani akrabalarının, kendi adamların insanların onlara işkence etmesinden iman etmelerinden dolayı işkence etmesinden korkuyorlar. İlk dönemde Böyle bir sıkıntı var. Onun için gizliyorlar. Dolayısıyla gizlilik, sakınma, tedbirli ve dikkatli davranma esas. Aleyhisselatü Vesselam onları topluyor ve bu dine sımsıkı sarılmaları gerektiğini e, onlara öğütlüyor, nasihat ediyor ve onlara gelen vahyi öğretiyor gizlice. Gizlilik içerisinde devam ediyor. Hatta öyle ki Amr bin e, Abese, Ahmet bin Hanbel'in rivayetinde geldiği üzere diyor ki ben İslam'ın dördüncü kişisiydim diyor. Yani kimin İslam'a girdiğini burada tam kestiremiyorlar. Neden? Çünkü son derece dikkatli ve gizli davranıyorlar. Kendisini İslam'a giren dördüncü kimse olarak addiriyor. Oysa ki daha sonra. bu daha sonralardan geliyor. Amr bin Abese ile ilgili Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste diyor ki Amr bin Abese, Ben cahiliyede insanların, cahiliyede iken İslam gelmeden önce insanların sapık bir görüş üzere olduğunu düşünürdüm. Böyle inanırdım diyor. Onların hiçbir şey üzere olmadıklarını, yani batıl bir şey üzere olduklarını ve putlara ibadet ettiklerini düşünürdüm. Böyle zannederdim. Mekke'de bir adam duydum diyor. Bir takım haberlerin e, haber veren, daha da şeylerden haber veren bir adam duydum. Ve bineğinin üzerine bindim ve Mekke'ye geldim diyor. O dönemde diyor, Nebi Aleyhissalatu vesselam'a peygambere diyor, Kalmi böyle e, saldırmaya başlamıştı. O da diyor gizlice <gülüyor> yani kalbi Aleyhisselatü Vesselam'a karşı saldırgan davranıyordu, davranıyordu cüret gösteriyordu. Aleyhisselatü Vesselam da gizli hareket ediyordu diyor. Mekke'ye gizlice girdim ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına e, geldim ona sen kimsin diye sordum diyor. O da ben Nebiyim dedi. Nebi ne demektir, peygamber ne demektir deyince, sorunca bu Amr bin Abes'e beni diyor Allah gönderdi diyor Aleyhisselatü Vesselam. O da diyor ki seni hangi şeyle gönderdi? Beni diyor yani e, senin yaptığın şeyler nedir? Neler yaparsın dediğinde silahı, rah, e, silahı rahim yani akraba ziyaretiyle, akrabayı ziyaret etmekle gönderdi. Bunu yapmamı söyledi diyor ve putları kırmamı, Allah'a e, Allah'ı birlememi ve ona hiçbir şey için koşmamamı bana emretti. Yani bununla gönderdi diyor. Diyor ki Amr bin Abbas'a senin beraberinde kim var? Kaç kişisiniz demeye götürüyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam hür de var, köle de var. Hür de var, köle de var. Hür malum Hatice radıyallahu anh Abu Bakir, ondan sonra Ali İbni Ebi Talib vs. Köle Bilal Habeşi, ilahı diğerleri, Zeyd bin Hariz, Harise filan. Burada böyle bir cevap veriyor. Diyor ki Ahmet bin Abbas o zaman ben sana tabi oluyorum. Yani seninle beraberim, sana tabi olacağım dediğinde diyor ki sen bugün buna güç yetiremezsin. İnsanların halini görmüyor musun diyor? Yani insanlar şiddetle e, bu dine ve mütesibine, müntesiplerine karşı çıkıyorlar demeye getiriyor. Sen insanların halini görmüyor musun? Lakin ailenin yanına git. Ne zaman benim galip geldiğimi duyarsan, işitirsen o zaman geldi diyor. İşte Amr bin Abese daha sonra Müslüman olduğu bu hadisle zahir. Ama ona rağmen kendisi ben İslam'ın dördüncü kişisiyim diyor. Neden? Tam bilmiyor yani kimler önce girmiş. Kendisi kaçıncı tam kestiremediği için böyle söylüyor. Bu kadar gizli. Şimdi burada müellif Şeyh Hammuş şeye dikkat çekiyor. Hani Amr bin Abese diyor ya kaç kişi var, kimler vardı deyince hür de var, köle de var diyor. Yani son derece dikkat ediyor. Soruya o kadar güzel cevap veriyor ki hem doğru cevap veriyor hem de sayıyı bildirmiyor. Nitelik ve nicelikten bahsetmiyor. Bunları anlatır. Yani gerçekten bu maharet işi a.s.m'e zaten biliyorsunuz bu özellik en yücesiyle verilmiştir. En üstün şekliyle verilmiştir. Onun için bir şey gizli tutulduğu zaman onun hakkında detaylı bilgi vermemek gerekiyor. İkincisi kardeşlerim Hakka sımsıkı tutunup e, güçlü olmak. İlk Müslümanlar bu Hakka e, tutunarak kuvvetle yakışarak mallarına, canlarına helal gelse de yani zarar gelse de bu hakkı e, ayakta tutarak, şiddetle ona bağlanarak öne geçmişlerdir. Bununla te e, temayüz etmişlerdir, bununla e, bir üstün bir dereceye sahip olmuşlardır. İlk Müslümanların özelliği bu. Canlarına, paha, e, canlarına mallarına, pahasına olsa da onlar bu şekilde hareket ediyorlar. Allah Azze ve Celle de onların kalplerini, akıllarını bu hakla dolduruyor. Bu nurla dolduruyor. Bununla da kalmıyor. Onların etrafındaki onlarla ilişkili olan, onlara bağlı olan kimseler de bu haktan, bu nurdan etkilemiyor. Onların bu samimiyetinden dolayı yani. Evet. Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Sa'd bin Ebi Vakkas'ın annesi müşriklerden o dönemde. Sa'd bin Ebi Vakkas Müslüman olduğunu düşünce, Müslümanlığını haber alınca, e, yemin ediyor annesi, yemeyeceğim içmeyeceğim diyor. Ta ki sen inkar edeceksin, yani dininden döneceksin. Bu şekilde devam edeceğim. Diyor. Yani açlık krevi o zaman da var. Hani birileri yapıyor ya açlık krevinin, batıl yollarla, batıl, yolla, batıl uğruna yapıyorlar ya, o zaman da işte var. Yemeyeceğim içmeyeceğim diyor. Diyor ki, annesi bir de şeye, e, oğlu saat bin Vakkaza, Sa'di bir Ebi Vakkaza, e, Allah diyor, anaya babaya iyiliği emretmedi mi diyor. Sonra üç gün geçiyor, artık su, baygın düşüyor. Oğullarından bir tanesi ona su veriyor. E, bunun akabinde de işte bu, şeyle ilgili, anaya babaya itaatle ilgili ayet geliyor. kerimeler geliyor. وَوَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانِ بِبَالِدَيْهِ اِخْسَانًا İnsana, ana ve babasına iyilik etmeyi emrettik. وَنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْتُكَ bir Eğer seninle ben, bana ıı, şirk koşmanın hususunda tartışırlarsa فَلَا huma Onlara itaat etme. Allah'a şirk koşma hususunda seninle tartışırlarsa o zaman onlara itaat etme diyor. Onun için Aleyhisselatü Vesselam la ta'ata li mahliqun fi ma'siyetillah. <gülüyor> Allah'a Allah'a isyanda mahlukata itaat yoktur diyor. Anne ve baba gibi değerli şahıslar olsa dahi. Evet. Yani bu annesine rağmen Sa'd bin Ebu İmahkas, annesinin bu tehditlerine bu kadar kendisinden geçip bayılmasına rağmen dininden vazgeçmiyor. O kadar sağlam tutunuyor ki evet. bina çok sağlam yani temelle temeller, son derece sağlam. Onun için bu İslam ebediyete kadar, kıyamete kadar sağlam kalacaktır. Temel sağlam çünkü. Elhamdülillah. Üçüncüsü kardeşler vahiyle ve Kur'anla iştigal etmek. İlk insanlar gelen vahiye tutundular ve onunla meşgul oldular. Son derece Kur'an'a bağlılık gösterdiler. Evet. Müslümanların, ilk Müslümanların hayatında Kur'an çok önemli bir yere sahipti. Onunla Kur'an'la meşgul oluyorlar ve kalpleri bu sevgiyle, bu tutkuyla yanıp tutuşuyordur. Ve bu sayede, Kur'an sayesinde bir araya geldiler. Onlar birbirlerini sevdiler. Birbirleriyle uyumlu bir hale geldiler. Kur'an'a son derece önem veriyorlar. Yani Kur'an'dan, vahiyden kalplerine, akıllarına daha tatlı gelen, daha leziz gelen bir şey yoktu. Onun için Kur'an'a son derece önem veriyorlar. Ahmet bin Hanbel'in rivayetinde aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'le birlikte müşriklerden kaçtığı zaman Abdullah İbni Mesud'la karşılaşıyorlar. Abdullah İbni Mesud o dönemde e, koyun çabanlığı yapıyor. Ve Ali vesselam Abdullah İbn Mesud'dan süt istiyor işte açık e, ihtiyaç statikler için, acıktıkları için. Abdullah İbn Mesud da diyor ki ben güvenilir bir insanım. Size süt veremem diyor. Subhanallah. <gülüyor> ben güvenilir bir insanım diyor. Diyor ki Ali Sıratu vesselam bir tane böyle e, yeni doğmuş e, süt vermeyen kendisi de damızlık hayvan, hayvan tarafından ee, çekilmemiş ee, böyle süt vermeyen bir ceza deniyor ona küçük bir hayvan var mı diyor var diyor getir onu bana diyor getiriyor Abdullah İbni Mesud onun memesini tutuyor ve dua ediyor ondan sonra oradan süt geliyor o sütü sayıyorlar ve içiyorlar ondan sonra da çekil süt ediyor ki çekil artık diyor yani azal manasında süt çekiliyor ve o sütten içiyorlar. Sonra da Ali Sıratu vesselam orada işte Abdullah ibn Mesuda Kur'an'dan bir şeyler öğretiyor. Ve diyor ki sen muhakkak ki öğretilecek öğretilmiş bir çocuksun diyor Abdullah ibn Mesuda. Abdullah ibn Mesud daha çocuk yaşta iken Kur'an öğreniyor Ali Sıratu O dönemde böyle Zaten kendisi İslam'a ilk girenlerden biri. Abdullah İbni Mesud da İslam'a ilk girenlerden bir tanesi. Ve aleyhissalântü kim Kur'an'ı taze olarak okumak isterse e, İbni Ümmü Abd'in kıraatı üzere okusun. Bunu kastediyor Allah. A. Abdullah İbni Mesud'un kıraatı üzere okusun diyor. Onun mahir olduğunu söylüyor. 70 tane e, sure ezberliyor. Diyor ki, ben diyor İzzalatü Vesselam'dan 70 sure e, aldım ki diyor, bu hususta kimse benimle e, şey yapamaz. Niza edemez, tartışamaz. Hafız sahabelerden bir tanesi, Abdullah İbni Mesud. Kur'an'ı en iyi bilenlerden birisi. Evet. Onun gibi diğer e, sahabeler de ilkler hep böyle Kur'an'la meşgul oluyorlar. Gelen vahyi öğreniyorlar, hayatlarına geçiriyorlar. ...hıfız vesaire. Dördüncüsü... ...son derece... ...böyle kardeşlik... ...havası içerisinde olmaları yani... ...yüce bir kardeşliği... E, ...gerçekleştirmeleri... ...ve... ...komutana, lidere... ...güvenerek bağlanmaları... ...bu da çok önemli biliyor musunuz? Bir insan bir lidere, bir komutana... ...bir başa... ...güvenerek bağlandığı zaman... Artık orada çatlak ses olmaz. Onun için e, toplumlar hak veya batıl olsun hep başa getirdikleri insana önem vermişler. Aleyhisselatü Vesselam'a öyle bir bağlanmıyorlar, öyle bir saygı duyuyorlar, güven duyuyorlar ki artık ölümüne de olsa ondan vazgeçmiyorlar. Kardeşlikleri de böyle. Birbirlerine son derece kenetlenmiş durumdalar. Allah Azze ve Celle bize o kardeşliği nasip etsin. İslam'ın ilk dönemlerindeki gibi samimi kardeşliği, merhameti, paylaşmayı bize nasip etsin. Amin. Kendi nefislerimize bunu nasip etsin inşallah. Zaten onlar bununla başarı elde ediyorlar. Yani bir insan kardeşine bağlandı, samimi oldu, her şeyini onunla paylaştığı anda güçlü demektir, kuvvetli demektir. Artık onu kimse ezemez, geçemez şu İslam beldelerindeki mücadele veren kimseler, mücahitler, onlar yani ellerinde karşıdaki düşmanında olmayan çok basit silahlar olmasına rağmen neyle kazanıyorlar zannediyoruz? Neyle? Bir, Allah'ın yardımı. iki son derece sımsıkı bir kardeşlikle. Birbirlerine Sevgi ve saygıyla bağlanmaktan kaynaklanıyor. Her şeyleri de paylaşıyorlar. O kadar güzel bir kardeşlik söz konusu ki onlar da. Az çok şahit olduğum için biliyorum. Onlar aynen hadiste geldiği gibi biri de bir şey olduğu zaman bütün vücut ondan etkileniyor. Öyle birbirine bağlı. Allah Azze ve Celle. Onları daim etsin, bizi de Amin. onların zümresine ilhak eylesin. Amin. Bu devam edecektir. Ve veltekum minkum ummetin, yeduona ila al ve amurona bil-maruf, ve yanhona an munkar Sizden hayra çağıran bir topluluk bulunuz. İyiliği emreder kötülükten vazgeçir. Bu topluluk hem Allah yolunda cihad eden hem de Allah yolunda ilmiyle cihad eden bir topluluk. Allah Azze ve Celle onlardan eylesin Amin. allah Teala bu ilk kimseleri ilk Müslümanları öyle bir taltif ediyor ki onlara cennet müjdesi veriyor kardeşler ve Selamın disani üzere biliyorsunuz aşere-i mübeşere diye mübeşere diye bir e, kavram var İslam literatüründe kaynaklarda yani cennetle müjdelenmiş kimseler. Bunlar daha dünyadayken Allah Azze ve Celle'nin kendilerine cennete gireceklerine dair vaat ettiği kimseler. Bunların dışında bu on kişi ve onlardan başka bazı hadislerde gelen diğer isimler de vardır. Abdullah İbni Selam gibi ve başkaları gibi. Bu ve benzeri kimselerin dışında hiçbir kimsenin, hiçbir Müslümanın kesin cennetliktir diye veya kesin cehennemliktir diye hiçbir Müslüman hakkında ehli sünnet ve cemaat şahitlik etmez. Ne yapar? Müslüman bir kimsenin, iman etmiş bir kimsenin inşallah cennette, cennettedir, cennette olacaktır diye ümit eder ehl sünnet ve cemaatin itikadı böyle. Kafirler için ise kafir üzere, küfür üzere ölmüşse o da kesin cehennemdedir diye şahitlik ederler. Ama Müslüman için bunu ümit ederler. Bu cennetle müjden kimseler müstesna. Bunlar kesin cennetliktir. İçlerinde Osman bin Affan radıyallahu anh var ki bir takım hatalar yapıyor hilafeti döneminde. Ondan önce aleyhissalatü vesselam bunun hakkında diyor ki Osman radıyallahu anh hakkında Osman ne yaparsa artık tamamdır diyor. Yani bundan sonrası için ne yaparsa yapsın cennettedir diyor. Bu kadar garantilemiş yani. Bu kadar Allah'ın rızasına ermiş insanlar bunlar. Meleklerin haya ettiği bir kimse. E bu hatalar niye sadır oluyor? E peşer olduğu için. ve vesselam'dan bile Beşeriyet özelliğinden dolayı bir takım hatalar sadır oluyor. Cebrail'in ikaz ettiği hatalar. Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle Cebrail'in ikaz ettiği hatalar. Hatta birinde açıkça kendisi söylüyor. Namazlardan birini dört rekatlık namazı üç rekat kıldırıyor. Yahut da dört rekatlık namazı beş rekat kıldırdığında sahabeden bir tanesi zulye değil, Uzun el sahibi, kimse kalkıyor ve namazda bir şey mi hasıl oldu, namazda ilgili, kısaldı mı dediğinde Aleyhisselatü Vesselam yanındaki diğer sahabelere soruyor, bu ne diyor? Ne demek istiyor deyince, doğru söylüyor diyorlar, tasdik ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam namazın geri kalan kısmını tamamlıyor ve diyor ki ben de sizin gibi bir beşerim. Unuturum, unuttuğum zaman bana hatırlatın diyor. Ama onun unutması, yanılması hep Allah azze ve celle'nin koruması e, dahilindedir. Bir melek görevlendirilmiştir onun gözetimi dahilindedir. Din adına hata olduğu anda o düzeltilmiştir mutlaka. Ama onun dışındakiler sahabelerden sahabelerden birtakım hatalar sadır olmuştur ama buna rağmen Allah onlardan razı olmuş. Hele hele bu Cennetle müjdelenen kimseler hakkında Hiçbir şekilde konuşulmaz ileri geri Sahabelerin hiçbiri hakkında konuşulmaz ileri ve geri Dile uzatılmaz onlara Allah Azze ve Celle Onlar hakkında Radıyallahu Allahu ve radu an ifadesi kullanıyor Onlar Allah'tan razı olmuştur Allah da onlardan razı olmuştur Evet bunları sayarken Said bin Zeyd İbni Amur bunu duayet etti. hadis-i aleyhissalatü vesselam diyor ki, Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir, Tamha bin Ubeydullah cennettedir, Zübeyir bin Avvan cennettedir, Sa'd bin Ebevi Akkad cennettedir, Evet, ve e, Abdurrahman bin Ah cennettedir diyor. Dokuzuncuyu söylemiyor. Ravilerden bir tanesi diyor ki, e, Dokuzuncu kimdir diyor, o şeyde diyor ki hadisi rivayet eden Said Bin Zeyd, dokuzuncusu da benim diyor. Burada dokuzu birden sayılıyor. Bir başka hadiste de Ubeyde bin Cerrah, onuncu, onuncu olarak Ubeyde bin Cerrah geliyor. Ümmetin emini olan kimse. E, meşhur olanlar bunlar. Yani on ile kast edilen, aşere-i mübeşşere ile kast edilen bunlar. Bu sahabeler. Allah onlardan razı olsun. Amin. i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin en merhametlisi, ümmetime en merhametli olan kimse Abu Bekir'dir diyor. Din hususunda, Allah'ın dini hususunda en eşed, en böyle şiddetli davranan Ömer'dir diyor. Haya bakımından en böyle hayal olan Osman'dır diyor. Hüküm bakımından en fazla, en iyi hükmeden Ali ibn-i, Ali i̇bni Tarif'tir diyor. Kur'an'ı en iyi okuna, okuyan kimse, Öbeyb ibn-i diyor. Helal ve haramı en iyi bilen kimse, Muaz bin Cebel'dir diyor. Ve onların fur, furudu, yani faraiz ilmini, Mirasla ilgili hukuku en iyi bilen kimse Zeyd bin Sabit derdi. Ve ümmetin emini Ubeyde bin Cerrah derdi. Hepsinin ayrı ayrı bir özelliği var. Hepsi ayrı bir cevher. Yani insanda bir özellik vardır, bir yetenek vardır. Allahu Teala ona bir yetenek vermiştir. Onunla böyle tebaruz eder, onunla açığa çıkar. Sahabeler de öyle. Hepiniz için geçerli. Allahu Teala her insan fıtratına farklı özellikler koymuş. Onu keşfedip, iyi olan, güzel olan o özelliği keşfedip, o konuda insan kendisini geliştirirse, hem mutmain olur kalben, hem de insanlara daha fazla faydalı olur. Tıpkı sahabelerde olduğu gibi. Yani bu konuda, şöyle insan kendi nefsini bir yoklamalı. Acaba Allah Azze ve Celle, bana verdiği, lütufta bulunduğu en önemli özellik ne? Ne yapabilirim ben insanlara? Allah'ın dini için ne yapabilirim diye şöyle bir düşünmek lazım. Allah-u Teala mutlaka irşad edecektir. Mutlaka yönlendirecektir. Kalbine bir yön verecek. Çünkü bir insan kalbinden hayır bir amel geçirdiği zaman, onu yapmak istediği zaman, Allah Azze ve Celle onu kolaylaştıracak ayet hadisler bize bunu anlatıyor evet son hadisi de verelim ve bitirelim inşallah ahmet bin hanbenin müsnedinde gelen bir hadiste aynı zamanda bu hakim müstebrekinde de geliyor Afif El-Kindi radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste diyor ki ben tacir bir adamdım. Tüccarla, yani ticaretle uğraşan bir adamdım. Hac, hacca geldim diyor. Ve Abbas bin e, Abdülmuttalib'in yanına geldim. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası biliyorsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırladığım kadarıyla 11 tane falan amcası var. Yani meşhur bildiklerimiz Ebu Talib Abdullah İbni Abbas şey Abdullah bin Abbas diyorum Abbas bin e, Abdülmuttalib bunlar işte şey e, kafirlerden olan evet. Ebu Leheb bunlar Esra'atü Vesselam'ın amcaları daha on bir tane daha sayılıyor bildiğimiz kadarıyla 8 mi 10 mi abi? Efendim? 8 değil mi? 11 diye biliyorum e, yani tam emin değil hepsi öz değil değil mi hocam? Efendim? hepsi öz değil yani bunlar bir anne babadan değil bunlar. Tam bilmiyorum yani sayılarını biliyorum. Bakmak lazım. Evet Abdullah, şey Abbas bin Abdülmuttalep'e geliyor. Ee, bir takım ticari şeylerde bulunmak için yani alışveriş için filan. O zaman e, Mina'da, Mina mevkisindeymiş. Mina mevkis, mevkisindeyken e, bir adam diyor. Böyle aba içerisinde bir kıyafet kastediliyor bundan. Ee, çıktı ve güneşe baktı. Onun diyor güneşin böyle meylettiğini yani batıya doğru meylettiğini görünce diyor namaz kılmaya başladı. Sonra bir kadın çıktı. O da onun arkasına durdu diyor. Sonra bir tane de böyle bula yeni ermiş bir çocuk çıktı diyor. O da onunla beraber namaza durdu diyor. Bu Afif elkindi diyor ki Abbas'a sordum diyor. Bunlar kimdir? Dedim diyor. Bu adam diyor ilk çıkan Muhammed bin Abdullah. O benim diyor kardeşimin oğludur. Yani Ebu Talib'in oğludur. E, peki bu kadın kimdir diyor? Bu da onun e, eşidir. Hatice bin Huayyid radiyallahu anh. Peki çocuk kimdir? Çocuk da e, benim kardeşimin oğlu, yeğenimdir diyor. Yani Ali bin i Talib'i kastediyor. Peki bunlar ne yapıyorlar diyor? Bunlar diyor Abbas radıyallahu anh namaz kılıyorlar ve ona e, o namaz kıldıran adam diyor nebi olduğunu iddia ediyor. Ona diyor şu anda diyor bir tane kadın bir tane de çocuk tabisi var başka kimse yoktur diyor. Ve aynı zamanda e, bu Kisra'nın ve Kayser'in hazinelerini, hazinelerinin açılacağını Müslümanların olacağını e, kendilerine bu hazinelerin verileceğini iddia ediyor diyor. Abbaslı diyorlar. Demek ki o zaman daha tam iman etmemiş. Ee, bu hafif e, elkindi denen, bu, bu hadisi rivayet eden adam sonra Müslüman oluyor ve İslamı da güzel oluyor gerçekten. Diyor ki, eğer diyor o vakit diyor yani e, namaz kılarken daha üç kişi iki kişi iken, Ali ve Hatice radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh o, o haldeyken yani ilk Müslümanlar onlar. Onlarla beraber diyor Allah beni İslam'la rızıklandırsaydı ben Ali'den sonra ikinci kişi olacaktım diyor. Veya üçüncü kişi Hatice'den sonra. Evet. Bütün bunlar İslam'a ilk giren kimselerin ne kadar değerli, ne kadar yüce bir özelliğe sahip olduğunu... Allah Azze ve Celle tarafından seçildiklerini... ...bu ümmete örnek, önder olduklarını... ...ve isimlerinin, menkıbelerinin, hayatlarının yani... ...kıyamete kadar baki kalacağına... ...bunların al ve Vesselam'dan sonra hep örnek al alınacağına delalet ediyor. Bunlar güzide insanlar. Allah Azze ve Celle ruhların arasında... Bu insanları seçiyor ve aleyhissalatü vesselama ashab yapıyor. Onlara arkadaş yapıyor. Allah azze ve celle onlardan razı olsun. Bizi de bizi de onlara ahirette komşu eylesin inşallah. Azebullahu aleyhi ve sallallahu ala nebiyyina muhammede sülhani kallahu ve bihamdik eşhedüullahi ilahe en testağfirüke ve tevkü ileyhik.